Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu ayki konumuz meleklere, kitaplara ve peygamberlere imandı. İmana anlatırken iman Tahavi'nin <gülüyor> iman esasları ile ilgili cümlesi vardı. Aslında amen tu diyebildiğimiz, amen tu esasları bildiğimiz o uzunca cümleydi. Ha yani, çocukluktan itibaren ezberlediğimiz iman ilkeleri. Orada ne diyordu? İman Tahavi vel imanu vel imanu billahi ve melaikatihi ve Tahavi'de <gülüyor> iman esasları ve Bu sadette imam tahavide, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman. Başlık bu. Burada Allah'a imandan sonra ikinci madde meleklere iman. Ardından kitaplara, ardından peygamberlere iman. Bizim altı iman esasının üçünü oluşturuyor. Melekler, kitaplar ve peygamberler. İmam de <gülüyor> muhtelif, yerlerde melekler, peygamberler ve kitaplar bunlara imanı bir arada zikrediyor. Mesela yine sizin elinizde bulunan nüshalar 52. sayfada وَنُؤْمِنُوا بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّب۪يِّينِ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَر۪ينِ وَنَشْهَدُوا اَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ cümlesini kullanıyor. Diyor ki biz Meleklere ve peygamberlere iman ederiz. Mürsellere, mürsel rasuller demek. Allah'ın elçi olarak gönderdiği insanlar, peygamberler. Onlara indirilen kitaplara iman ederiz. Ve neşhedü ennehum kanu alel haq. Ve şahitlik ederiz ki onlar hak üzere idiler. Peygamberler ne söylediyse, ne yaptıysa, bize ne tebliğ ettiyse o haktır. İnancındayız. Zaten peygambere inanmanın, kitaba inanmanın manası nedir? Bu kitabın söylediği her şey haktır demektir. Bu peygamberin söylediği her şey haktır demektir. Şimdi ben peygambere inanıyorum diyen çok insan var ama siz Buhari üzerinden bir iman anketi yapsanız o adam aslında peygambere iman etmiyor. Uzağa gitme yani. Kenzül Ummal üzerinden ya da Tabarani'nin herhangi bir mu'cemi üzerinden anket yapmanıza gerek yok. Orada zayıf hadisler olabilir. Buhari gibi zayıf bir hadis kitabından oradan kalkıp Allah Resulü hayatında şöyle bir şey yapmış. Bir defasında şöyle demiş. Allah Resulü bize şu şu şu uyarılarda bulunuyor. Hem de çok şiddetli sakındırmaları var. Allah'ım şu dehşetli azabıyla bizi sakındırıyor ve uyarıyor desen böyle ürkecek. O da, o da ne biçim söz öyle ya? Yok canım öyle. Belki saygısından, belki aman yani yanlış bir şey yapmayayım diye bir şey demez ama asla içine de sinmez. Böyle insanlar var mı? Çok. Peygamber'e imanı hadisler üzerinden anlatmak lazım. Peygamber'e iman, peygamberin ortaya koyduğu bir bütün olarak örnekliğe imandır. Bu örneklik sözlü olabilir, fiil, eylem, davranış, tavır olabilir, kişilik, ahlak olabilir, karakter olabilir. Biz bunu bir umum siyer, sînet edebiyatında görüyoruz. İki, hadis ve sünnet edebiyatında görüyoruz. Yani sînet kitaplarında ve hadis kitaplarında ortaya çıkan peygamber potresi, o peygamber potresini bir bütün olarak hazmedebiliyorsak, biz peygambere iman etmiş oluruz. Aksi takdirde biz Muhammed'e iman ediyoruz. Yani Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ama bunun bizim hayatımızda bizim değerler dünyamızda bir karşılığı var mı? Yok. Çünkü tamamen seküler değerlere iman etmişiz. Peygamberin getirdiği değerler, mesela bir rejim cezası, bunu tahrik etmek için söylemiyorum. Rejim cezasını hazmedemeyen bir insanın peygambere iman konusunda problemi var demektir. Peygambere iman etmiyor demiyoruz. Ama bu insan kendisini ben nasıl peygambere iman ediyorum diye kendisini sıkı sıkıya sorgulaması lazım. Çünkü ciddi bir tehdit altında bu adam. Çok dehşet bir şey. Dehşet olan bu. Ama ona sorsan Recim dehşet bir şey. Nasıl olur ya? Yani bir insanın canlı canlı taşlanması ve taşlanarak öldürülmesi. İşkence bu ya. Ne gerek var yani? En fazla öldürürsünüz acı çektirmeden. Acı çekmesini Allah istiyor. Ceza budur zaten. Adamın hayatıyla doğrudan bir problem yok. Bir acı çekmesi lazım. O çekilen acı diğer insanlara ibret olacak. Ben böyle bir işe yaparsam acı çekiyorum. Hitler intihar etti. İntihar etmeden önce zehir aldı, uyuşturucu aldı. Kafasına mermiyi sıkarken hiçbir şey hissetmedi. Acı çekmeden ölmek bu bir ceza değil ki. Bu sadece bir pisliği ortadan kaldırmak. Suç isteyen insana İslam pislik gözüyle bakmıyor. Onun acı çekmesini istiyor. Çektiği acıyla Allah onun günahını affedecek. O acı çekmek. Ahirette, cehennemde, ateşte çekeceği acıya burada küçücük bir muadil o aslında. Burada çektiği küçücük bir acıyla günahları affolsun da ahirette, cehennemde, ateşte acı çekmesin istiyor Cenab-ı Allah. İki, çektiği bu acı diğer insanlara ibret olsun diyor. Biz olaya buradan bakmıyoruz. Niye insan acı çektiriyoruz ki? Bu acı kavramı, acı çektirmek, işkence vesaire. Burada da ciddi bir zihin bulanıklığı var yani. Ayrıca, insanla Rabbi arasına girmeyelim. Allah, insanlara bizden daha merhametlidir. İnsanı yaratan Allah'tır. Rabb'dir o, terbiye eden, besleyen, büyüten, geliştiren. Her an onun ihtiyacını karşılayandır. Her an, soluduğu nefes, onun için elverişli hava koşulları, Besin koşulları, elverişli bütün hayat koşulları, bütün zerresine kadar, milyonlarca, milyarlarca onun hayatını sürdürmesi için gerekli olan unsur, gördüğümüz, görmediğimiz her şeyi an be an Allah her an hazır ediyor, kontrol ediyor. O insanın hayatı için elverişli kıvamda tutuyor. Rab, sen böyle bir varlık karşısında merhamet elçisi kesiliyorsun ve o Rabbim, bir hükmünü merhamet gerekçesiyle reddediyorsun. Ben bunu hazmedemiyorum diyorsun. Bu tam bir aldanış. Bu sadece rejim değil tabii ki. İnsanoğlunun eline bıraktığınızda insanlar ölüm cezasını da kaldırıyor. O orada durmayacak. Bu yüzden hudut, kısas, ceza, ukubat hükümlerinde İslam sözü insana bırakmıyor. Fıkhımızda bir ilkedir. Burada kıyas da yapılmaz. Genel bir ilke tabii. Bunun Teferruatı var, tartışmaları var ayrı ama genelde böyle bir temayül vardır fakihlerde. Had cezalarında kıyas olmaz. Yekten, içtihaden insan bir ceza belirleyemez. Çünkü cezada mümaselet esastır. İşlenen bir suç var, o suça muadil, tam denk bir ceza olması lazım. O aradaki denkliği tespit etmek insanın karı değil. Ve insana bırakıldığında insan insanoğlu her geçen gün o cezayı ne yapıyor? Yumuşatıyor. En son işte ölüm cezasını kaldıralım. Ama gün geliyor o ölüm cezasını belki çok daha vahşice tekrar uygulayalım diyor. Bu tecavüz olayları falan olmuştu. Tecavüz bu ardından öldürme olayları olmuştu Türkiye'de. O zamanlar tartışılan bir şey var. Hadım edelim diyorlardı mesela. Çok merhametliyiz ya, hadım edelim diyoruz. ya yani Bize kalmış olsa bizim ne yapacağımız, neye, ne zaman, nasıl karar vereceğimiz hiç ölçülemez. Hiç kestirilemez, tahmin edilemez. Allah'ın yasası sabittir, tartışılmaz. Hazreti Peygamber Efendimiz hayatında dört tane mümine rejim cezası uygulamıştır. Bu Yahudilere hastır. Peygamber Yahudilere uygulamıştır değil, dört mümine. ve Niz Z e, Nur suresindeki Cel'de yüz sopa ayetinden sonra uygulamıştır ayrıca. Dolayısıyla Nur suresindeki ayet rejimi nesh değildir. Çünkü olayı aktaran bizatihi tanık olan sahabi Nur suresinden sonra iman etmiş bir sahabidir. Dolayısıyla Nur suresi indikten sonra da rejim cezası peygamber zamanında uygulanıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir örnek. Evet peygambere iman, kitaplara iman. Onun içinde geçen bütün hükümlere istisnasız iman etmek. Sadece hükümlere değil, Allah'ın kitapları içerisindeki tasvirlere, anlatımlara, açıklamalara, kainatın yaratılışı, evrendeki işleyiş, kainatın sonu, ahiret, ahiret ahvali, ölüm sonrası hayat ve ardından merhale merhale, durak durak Varlığın bize seyrine dair tasvir yapan ayetlere de iman etmek. Allah'ın bütün beyanını ama bir şey emretsin, yasaklasın ahkam ama bize bir şeye dair bilgi vermiş olsun. Ahbar, geçmiş kavimlere dair verilen bilgiler, geleceğe dair verilen bilgiler, bütün bunlar haktır. Biz gerçeklik algımızı Varoluş düşüncemizi buna uyduruyoruz. Bunu fizik algımıza uydurmuyoruz. Kur'an'ın anlatımını fizik bilgimize, varoluş düşüncemize, gerçeklik algımıza uydurarak, Kur'an'ı kuşa çevirerek Kur'an'a iman etmiş olamayız. Allah'ın kitaplarına iman etmenin yolu bu değildir. Burada iman tahabi, evet ve neşhedü ennehum kânu alel-hakk, peygamberlere, kitaplara ve meleklere imanın özünü bize veriyor. Bu iman sadece ben, evet Allah'ın böyle kitabı vardır, Allah filanca'yı peygamber olarak göndermiştir. Muhammed Allah'ın peygamberidir, İsa, Musa bunlar birer peygamberdir. Salabatullahi ve selamu ala ve aleyhim ecma'in. Bunlar ibaret değil. Peygamberdir diyoruz ama biz bunu hayatımıza nasıl taşıyoruz? İşte diyor ki biz onların hak üzere olduğunu biliriz, buna şahitlik ederiz. Onların getirdiği ölçüyle uymayan, o ölçüye ters düşen, onların getirdiği haberlerle çatışan her türlü bilgiyi kimin ağzından duyarsak, diyorum hangi kitaptan okursak okuyalım, onun batıl olduğuna, hak, hakikat olamayacağına iman ederiz, tanıklık ederiz. Evet. İmam Tahavi daha sonra diyor ki sizde 56. sayfada bakıyoruz İmam Tahavi'nin akidesinde izini sürüyoruz. Meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman konusunun. Bir başka yerde daha bahsediyor. Az okuduğum kısmı birkaç satır ilerisinde. Diyor ki, وَلَا نَخُودُ فِي اللّٰهِ وَلَا نُمَارِي ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ Biz Allah hakkında tartışmaya dalmayız. Bir yere kadar konuşuruz. Doğruyu söyleriz. Hayır, Allah hakkında öyle düşünmen yanlıştır. Doğru olan Allah'ın sıfatları şunlardır, isimleri bunlardır. Allah hakkında böyle inanman, böyle düşünmen gerekir. O bir şey dedi, bir şey dedin falan derken daldıkça daldınız, daldıkça daldınız. Yok. Allah hakkında bu denli tartışmaya dalmayız. ve نُمَارِي ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ Allah'ın dinine dair de karşılıklı şüphe uyandıracak tartışmaya da girmeyiz. Mumarat, miryeden geliyor, şüphe kökünden geliyor. Kur'an üzerinde mumaratı Peygamber Efendimiz hadisinde yasaklıyor. O ayet okuyor, sen bir ayet okuyorsun. 1 2 3 derken devam ediyorsunuz. Ayetleri niye okuyorsunuz? Öyle bir noktaya varıyor ki artık ne onun okuduğu ayeti sen düşünüyorsun, bir dakika ya. Bu ayet ne diyor bir dakika ben bunu bir anlamam lazım. Belki ben yanlış bir şey düşünüyorum. Bu ayet kelime beni ikaz ediyor. Ne sen bunu düşünüyorsun, ne de karşı taraf bunu düşünüyor. Herkes biliyor aslında. Herkes dağarcığında ayetleri toplamış, mermi gibi karşı tarafa sıkıyor. Ama karşı tarafın kendisine okuduğu ayeti düşünmüyor. O mutlaka yanlıştır diyor. Bu şekilde Allah'ın ayetlerini birbirleriyle çatıştırmak ve karşı tarafta şüphe tohumları ekip, büyütmek. Mumarat bu. Kur'an üzerinde, ayetler üzerinde böyle bir tartışmayı Peygamber Efendimiz yasaklıyor. Bu Kur'an'ın hürmetini ihlaldir. Kur'an ayeti okunduğunda bizim bir susmamız lazım, bir durmamız lazım. Bir dakika. O ayet doğrudan o adamın kullandığı anlama işaret etsin ya da etmesin. Bir ayet okundu, bir, bir durmamız lazım yani. Bir ayet okundu çünkü. Yani, söze Allah girdi adeta, Allah bir şey buyuruyor. Peygamber Efendimiz de, sahabede, ilk müminlerde böyle bir hassasiyet vardı. Allah dendiğinde, Allah'ın sözü, ayet okunduğunda, akan sular dururdu. Sonra, o hazmedildikten sonra, bir yanlış anlama varsa, O yanlış anlamaya işaret edilir. Ardından nitekim doğrusu bak filan ayette de Allah Azze ve Celle böyle Yani irşada dönük olması lazım. İrşada dönük olmaz. Bu niyeti ve bu havayı kaybederse bu tartışma karşılıklı atışmaya dönerse o zaman ayetleri birbirleriyle çatıştırmak olur. Çünkü senin dediğin ayetle karşı tarafın dediği ayet herhalde birbirleriyle çatışıyor ki sen onun dediğine karşı aleyhte bir dirli olarak bu ayeti kullanıyorsun. Aynı şeyi karşı taraf sana yapıyor. Bu 3. bir şahısta ne uyandırır? Çelişik bir kitap izlenimi uyandırır. 2. insanlarda şüphe uyandırır. Kur'an'ın ortaya koyduğu tek mütecahenis, homojen bir hakikat yok şeklinde bir şüpheyi insanların zihinlerine içersiniz. Hz. Peygamber Efendimiz biz Kur'an-ı Kerim'in böyle bir tartışmaya alet edilmesini yasaklıyor. Bu hadislerinde var. Bakın devamında "Velenücedilu fil Kur'an. Kur'an üzerinde mücadele etmeyiz." mücadelemizi şöyle biraz Kur'an'dan bağımsız yaparız. Şimdi sen e, böyle her konuda hemen bir ayet hemen bir hadis okumadığında biraz böyle İslami ilimlerin jargonunu kullanarak biraz daha o İslami aklı muhakemeyi o zeminde geliştirilmiş prensipleri kullanarak bir şeyleri ortaya koyduğunda karşı tarafı ikna etmeye çalıştığında adam ne diyor? Bana ayet oku diyor. Bana kelam yapma. Cık, adam. <gülüyor> Bu senin aslında lehine. Yani bana ayet oku dediğinde kabul edeceğinden de çok emin değilim ben aslında. Şimdi Allah her şeyi bilir diyor. Allah her şeyi kuşatmıştır diyor. Allah her şeyden haberdardır diyor. Sen ondan sonra kalkıp diyorsun ki Allah insanın gelecekte ne yapacağını bilmez. Ben sana nasıl ayet okuyayım ben? Okuyacağım her ayeti sen zaten eğip bükeceksin. Zaten Allah'ın böyle dediğini kim bilmez? Çocuk bilebilir Allah'ın her şeyi bildiğini söyleyen o kadar ayet var. Her şeyi kuşattığını söyleyen o kadar ayet var. Yerlerde, göklerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Zerre miskali ondan kaçmaz. Diyen o kadar ayet var. Her şeyi zaten yazdığını söyleyen, zaten yazdığını. Şu an melekler tarafından yazım değil. Önceden yazıldığını söyleyen, mesela Yasin suresini. Belki her hafta okuyorsun. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَاَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُّب۪ينَ Burada ne buyuruyor Allah Azze ve Cəh? Biz, efendim, ölüleri diriltiriz. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَاَثَارَهُ Ortaya koydukları işleri, yaptıklarını, eylemlerini yazarız. Bu yazma şu an. Melekler yazıyor ya. Sağ ve sol omuzlarda yapılan işleri kaydediyorlar. İyilik, kötülük her birisi kaydediliyor. وَنَكْتُبُ مُزَارِف۪يۜ Şu anda. وَأَثَارَهُمْ Elleriyle ortaya koyduğu şeylerden ortaya çıkan sonuç, eserler, yaptıklarından çıkan ürünleri ve eserleri. Onları da yazarız. Ama bu yazmanın dışında. وَكُلَّ şeyin أَحْسَيْنَاهُ Zaten biz her şeyi bir bir sayıp döktük. Bu da geçmiş zaman kipi. فِي اِمَامٍ مُّب۪ينَ Nerede? İmam-ı Mübin'de. Levh-i Mahfuz'un bir başka adı. Yani biz şu anda yazıyoruz. Zaten biz her şeyi İmam-ı Mübin'de sayıp bir, bir döktük. Ne anlama gelir bu arkadaş? Yani bunun üzerinde düşünmeye de gerek yok ki. Her şeyi zaten her şeyi yazıyoruz diyen ayetin ardından gelen biz zaten her şeyi İmam-ı Mübin'de birbiri sayıp döktük geçmiş zaman kipi ne anlama gelir? Yani sizin şu an melekler tarafından kayda alınan yaptıklarınız, ettikleriniz zaten İmam-ı Mubin'de bir bir sayılıp dökülmüştü. Ezelde bunlar biliniyordu. Yahut bunlar vaktiyle kaleme yaz dendiğinde bunlar yazılmıştı. E sen Yasin'e gözün bunu biliyorsun zaten. Ama buna rağmen bu iddiada bulunduğunda, peşinden de bana ayet oku dediğinde ben bunu çok samimi bulmuyorum işte. Bu problemi bırak da kelam yapalım da ayetlere en azından bu kavgamıza alet etmeyelim. Evet. Bakalım başka nerede? Ha burada devamında diyor ki İmam Tahavi: "Ve neşhadu ennehu kalamu rabbil Biz şahitlik ederiz ki o Kur'an alemlerin Rabbinin sözüdür. İşte kitap inancımızda Kur'an-ı Kerim'in ayrı bir yönü var. "Nezele bihi ruhul emin." Onu emin ruh Cibril'i emin indirmiştir. "Feallemehu seyyidel murselin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onu Peygamberlerin efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e öğretmiştir. Peygamber Efendimize öğrettiğini söyle kim? Cebrail. Peygamber de kime öğretti? Ve yu'allimuhumul kitap ayetinde anlatıldığı üzere peygamber de müminlere öğretti. Okumaktan, tebliğ etmekten başka bir şey bu öğretmek denilen şey. Demek Kur'an-ı Kerim içerik olarak, ahkam olarak, kelimeleri, cümleleri, mefhumu ve muradı itibariyle öğretilmiş bir kitap. Peygamberden ümmete Cebrail'den peygambere. Dolayısıyla Allah'tan Cebrail'e. Yani peygamber ve sahabede tecessüm eden Kur'an'ın anlamı, firiyata dökülen, hayat pratiğine taşınan o Kur'an'ın anlamı Allah'ın öğrettiğidir. Bu tefsirin ötesindedir. Yorumun tevilin ötesinde bir şeydir. Burayı biz yorumla, tefsirle, teville, kendi görüşlerimizle kurcalayamayız, eşeleyemeyiz. O bir yorum, bu bir yorum. Deyip de alternatifini ortaya koyamayız. Genel olarak yani sahabenin bütününde, genelinde gördüğümüz ayetlere verdikleri ortak anlam ya da kendi hayatlarında ilgili ayetlere atıfla ortaya koydukları pratikler o ayetin fiili, tefsili ve tevili olmuş oluyor. Bu peygamberden öğrendikleridir. Peygamberin de Cibril'den öğrendiğidir. Cibril'in de Allah Azze ve Celle'den öğrendiğidir. Evet, zaten ilahi kitabın muhafazası sadece lafzî bir muhafaza değil arkadaşlar. Kitabullahın sadece kelimeleri korunmuş olsun. Ama anlam, mefhum, murat, garaz mütekellim çarpıtılmış olsun, tahrif edilmiş olsun. Allah'ın dini yine bozulmuş olur. Öyle değil mi? Söz esnektir. Yani bildiğimiz namaz... Olmayacak olsa, biz tarihte bildiğimiz günde 5 vakit kılmış olduğumuz namazı tarihte yitirmiş olsak. Yani Hz. Peygamberimiz sahabe birkaç nesil uygulandı. Ondan sonraki nesillere namaz intikal etmedi. Ve insanlar zamanla Kur'an'da geçen salatın bildiğimiz namaz olduğunu, salatı ikameyi namazla pratiğe dökmek gerektiğini insanlar yüzyıllar içerisinde bilmiyordu. Unutmuş olsalardı ve birileri bunun üzerine kalkıp salat, duadır ya da başka bir şeydir. Bir şekilde perestij etmektir. Allah'a herkes bir şekilde kulluğunu yapsın. Kimi ellerini kavuştursun efendim şöyle göğsünün nizasına koysun şu şekilde kıbleye dönsün. Kimi işte efendim Kudüs'e dönsün. Kimi doğuya kimi batıya dönsün. E Zaten Allah Bakara suresinde diyor nereye dönerseniz dönün vecbullah oradadır. Kimi eğilsin, kimi kalksın, kimi hiçbir şey yapmasın, içinden iyi dilekleri geçirsin. Kimisi teşekkür etsin, Allah'ım sana teşekkür ediyorum falan, temenniler vesaire salak budur, dense ve biz bunu kanıksasak Allah saklasın. Bu dinin tahrifi değil mi arkadaşlar? Ama Kur'an'da salat hala duruyor, biz hala salatı konuşuyoruz. Yaptığımız şeyin salat olduğuna inanıyoruz. Bakın kelime duruyor ama anlam değişmiş. Bu bir tahriftir. İşte anlamın teminatı nerede arkadaşlar? işte peygamberin talimindedir. Yani sünnette. Onun teminatı Cebrail'in taliminde, o da Allah'ın Cebrail'e taliminde. "Ma huwa kelamullahü teala." Yine devam ediyorum İmam Tahavi. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Üce Allah'ın sözüdür. "La yusabihi şey'un min kelamil mahlukin." Yine 56. sayfada görebilirsiniz. وَهُوَ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالَا لَا يُسَهِبِهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْمَخْلُقِينَ. Yaratılmışlardan hiçbir varlığın sözü, Allah'ın sözüne denk olamaz. Onunla boy ölçüşemez. Evet. وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ Biz asla Kur'an'ın yaratılmış olduğunu da söylemeyiz. Böyle bir inanca, düşünceye asla itibar etmeyiz, prim vermeyiz. Kur'an mahluk değildir. Şu anda böyle bir tartışma yok arkadaşlar. Dolayısıyla ısrarla bu konu üzerinde durmak gerekmiyor. Ama tarihte özellikle Cehmiye ve Mu'tezile ile birlikte Hicri 2. yüzyıldan itibaren çok yoğun bir tartışma başlamış. Birkaç yüzyıl ümmetin entelektüel gündemini meşgul etmiş. Kur'an mahluk mu değil mi? Yaratılmış mı değil mi? Kadim mi değil mi? Hadis mi? Uzun yıllar uzun yüzyıllar tartışılmış. Zamanla Bu tartışmalarda ortaya atılan görüşler, onlar da çatallanmış. O görüşlerin altından farklı görüşler ortaya çıkmış. Vesaire. Ancak günümüzde modernci İslam anlayışının şöyle bir iddiası var. Belki Kur'an mahluk mudur değil midir tartışmasıyla dolaylı yoldan yolları kesişecek olan bir tartışmadır bu. Doğrudan değil. Dolaylı yoldan. diyor o? Kur'an kelime olarak ne kadar Allah'ın sözüdür? Ne kadar peygamberin sözüdür? Bu soruyu sorup da Kur'an öz anlam itibariyle, mesaj özü itibariyle Allah'a aittir. Ama o mesajın kelimeye dökülüşü, o günkü şartlarda ifadeye dökülüşü peygamber efendimize aittir diyen bazı modernistler var. Modern İslamcılar var. İşte bu iddia, Fazurrahman'da Rahman'da benzerini gördüğümüz bu iddia, Kur'an-ı Kerim'i en azından lafız ve kelime olarak beşerileştiriyor. Dolayısıyla hadisleştiriyor. Dolayısıyla mahluklaştırıyor. O gün çok farklı bağlamda tartışılan, Kur'an mahluk mudur değil midir meselesi, bugün Kur'an'ın bağlayıcılığı üzerinden tartışılmış oluyor. Dolaylı biçimde. O gün, cehmiye olsun, Mu'tezili olsun Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğunu, hadis olduğunu savunurken gayeleri Kur'an sonuçta bir beşer sözüdür. Dolayısıyla e, tarihseldir. O nazil olduğu dönemin insanını bağlar. Tarihsel koşullar değişmiştir. Bugün bizi bağlamaz. Biz Kur'an'ın öz mesajını almalı. O mesajı bugünün şartlarında yeniden forma dökmeliyiz. Reform diyorlar ya, yeniden ona bir form biçmeliyiz. Bugün bu yeni form üzerinden Kur'an'ı hayata taşımalıyız. Bunun pratiği şudur, yani Kur'an-ı Kerim'de mesela ne var? Cihat var. E bugün cihada gerek yok. Demokratik yollarla, barışçıl Efendim ilişkilerle zaten bu işler oluyor. Cihadın zamanı değildir, miadını doldurmuştur. Yani gözünü Afganistan'a, Irak'a, Filistin'e, Gazze'ye, Çeçenistan'a, Keşmir'e, dünyanın kanayan efendim coğrafyalarına gözlerini yuman bir insanın, kafasını yani toprağa gömen bir insanın belki söyleyebileceği bir söz yani. İçi sızlamadan. Mesela. Dolayısıyla cihadın amacı nedir? Cihadla Kur'an'ın bize vermek istediği öz mesaj nedir? Bir şekilde Allah'ın dinini insanlarla buluşturun. E biz bu Allah'ın ile bugün insanlarla bu yollarla zaten buluşturuyoruz. Nasıl bir buluşturma ise o. Dolayısıyla cihadın miadı dolmuş dolmuştur. Hani hadiste geçiyor ya el cihadu madin ila yevmi'l kıyamet cihat kıyamete kadar sürecektir. O hadise rağmen şimdi bu tarihselci bir yaklaşım. Yani biz Kur'an'dan öz mesajı alalım. Onu bugünün şartlarında yeniden Formüle edelim. Yeni bir forma onu dökelim. İddiası. İşte tarihte Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyenler böyle bir amaç kütmemişler Asla böyle bir gündemleri de olmamış. Kur'an'ın mahluk olduğunu içindeki hükümleri yenileştirelim. Yenileriyle değiştirelim amacıyla gayretiyle asla savunmamışlar. Ama bugün Kur'an mahluktur iddiasıyla kesişen, işte kelime dizgesi itibariyle Hz. Peygamber Efendimiz aittir. Hz. Peygamber Efendimiz de 7. yüzyıl Arabistanında yaşamıştır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in kelime dizgesi 7. yüzyıl Arabistanının kültürüne ve gerçekliğine tekabül eder. Bugün bu realite değişmiştir. Dolayısıyla o kelime dizgesinde yer alan emirler, yasaklar öz mesaj itibariyle bugün yenilenmelidir. İşte had cezaları, uygun cezalarla değiştirilmelidir. Kur'an'ın amacı caydırıcılıktır, adalettir. Malın, canın, ırzın, iffetin muhafazasıdır. Bugün bunları muhafaza edebilecek, adaleti sağlayabilecek caydırıcılığı temin edebilecek alternatif ceza yöntemleri konuşulabilir, geliştirilebilir. Ve Kur'an'ın öz mesajına da uygundur. Her ne kadar formuna değilse de normuna uygundur iddiası. Tarihselci bir iddia. Şimdi bu iddia böyle bir zeminde kendisine yer bulabiliyor. Kur'an-ı Kerim'in kelime dizgesi, o boyutu Peygamberimize aittir. Mesela Fazlur Rahman ısrarla Bakara Suresi'nde geçen. Hazreti Cebrail'in Kur'an'ı Peygamberimizin kalbine indirdiğine vurgu yapıyor. O ayette o kalbe indirdi diyor. Kur'an Peygamberimizin kalbine indirildi. Yani adeta anlam Peygamberin kalbinde mayalandı diyor. Kalbe böyle soyut bir anlam olarak indi. Orada Muhammed'in kalbinde muhayyilesinde ifadeye büründü, kelimelere döküldü şeklinde mealinde ya da diyelim böyle bir izahı var. Bu anlattığım şeyle efendim zaten örtüşüyor. Evet Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğunu söyleyenlerin böyle bir gündemi de yoktu, amacı da yoktu. Ama bugün Kur'an mahluk değildir diyenlerin ama kelime dizgisi itibariyle Hz. Peygamberimize aittir diyenlerin böyle bir amacı maalesef var. Böyle seküler bir amaç var. Evet. Başka nerede İmam Tahavi bu konulardan bahsediyor? Bakıyoruz. Mesela. Meleklerin evet melekler arkadaşlar meleke, mimlan ve kaf harfleri aslında güç kudret anlamına geliyor. Yani etimolojisinde böyle bir mana var. Melekler güçlü, kudretli varlıklar. Yani Allah Azze ve Celle'nin kendilerine vermiş olduğu görevi başarıyla, eksiksiz, kusursuz yerine getirebilecek kabiliyette, güçte varlıklar demektir. Yer yer Allah'la insanlar arasında, yer yer Allah'la alem arasında hizmet görevi gören varlıklardır. Onlar, Kur'an'da لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَا يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ kerimesinde de anlatıldığı şekilde, Allah'ın emrettiği şeye asla karşı gelmezler İsyan etmek, karşı gelmek gibi bir dürtü yok. Hani bizde nefis vardır. İnsanı harama, günaha, isyana teşvik eden bazı duygular vardır. Güdüler, dürtüler vardır. Melekler böyle şeylerden arınmıştır. Meleklerin yaratılışına böyle bir cihaz yerleştirilmiş değil. İnsan oğlumda böyle bir cihaz var. Çamurdan yaratılmış insanoğlunun mayasında bazı dürtüler var, güdüler var. Kışkırtabiliyor ve insanı günaha itebiliyor. Şehvet var, iştaha var, ihtiras var, rekabet var vesaire. Gurur var, kibir var. Tuluyan var. Ayetlerde görüyoruz. Nankörlük var, acelecilik var vesaire Bütün bunlar bir etkileşim içerisinde insanı bir anda Allah'a bile isyan ettirebilecek kadar tehlikeli olabiliyor. Meleklerin çamurunda, mayasında böyle bir şey yok. Nurani varlıklar olduğu zaten geçer. Hadislerde de geçer nurdan yaratıldıkları. İnsanoğlu çamurdan yaratılmış, onlar nurdan yaratılmış. Dolayısıyla Özleri ve mayaları itibariyle saf, arı varlıklardır. Allah'a isyan etmek akıllarından geçmez. İçlerinde böyle bir dürtü de yoktur. Allah ne emrederse onu eksiksiz yerine getirirler. Ve çeşitli hizmetleri görmek üzere görevlendirilmiş melekler var. Burada, اِنَّ اللّٰهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظ۪ينَ Bizi gözetleyen, kollayan, her an ne yapıyoruz, ne ediyoruz? onları kayda alan melekler olarak kiram-ı katibinden bahsediyor. Yani değerli yazıcı melekler anlamında. Kur'an'da da geçer. Kiramen katibin ya'lemûne mâ tef'alûn. Değerli yazıcılar diye geçer. Ki onlar insanların, yani sizin yaptıklarınızı bilirler. Hadislerde de açıklanıyor zaten. Ayetlerde de var. İkra' kitâbek kefâ bi nefsî kel yevme aleyke hasibe. Al şimdi sen kitabını oku. Her insan aslında bir yazardır. Hayatta hiçbir şey yazmamış adam sağ ve sol omuzlarına imla yoluyla dikte yoluyla meleklere bir şeyler yazdırmıştır. Her insan ya iyiliğin yazarıdır ya kötülüğün yazarıdır. Ve her insan kitabını basılmış vaziyette mahşerde meleklerden alacaktır. Al oku bakalım kitabını diye ya sağından ya solundan kendisine kitabı verilecektir. Yeryüzünde Allah'ın kitabı karşısındaki tavırlarına göre insanlar bir kitap yazıyorlar. Hepimiz bir yazarız ve Allah'ın kitabıyla olan ilişkimize göre yazdığımız kitap ya sevaplarla, iyiliklerle, güzelliklerle dolu olacak. Doğruyu yazmış olacağız, adaleti yazmış olacağız hayatımızla. Asıl kitap yazmak budur arkadaşlar. bir Edebiyat parçalığı adam, makale yazıyor. Yani yazıyoruz. Hayatımız ne yazıyor acaba? Hayatımızda yazdığımız kitap ikra kitabek ayeti kerimesindeki kitaptır. Sağdan verilenler kitabı, soldan verilenler kitabı şeklindeki ayetlerde anlatılan kitap. İşte Allah'ın kitabını nasıl anladıysak, nasıl hazmettiysek. Biz o istikamette davranışlarımızla, kararlarımızla, attığımız adımlarla hayat kitabımızı yazıyoruz. Ve hayat kitabımızı bize bu kiramen katibin onları dikte ediyor. Not tutuyor ve onlar bize mahşerde takdim ediliyor. Buyur senin kitabın bu. Hayatının kitabını yazdın. Al oku. Kimi diyecek ki ben ne kötü bir kitap yazdım. Keşke kitabım bana verilmeyeydi. Malım, kariyerim, gücüm, nüfuzum bugün hiçbir işime yaramıyor. Perişan, sefil, pişman. Bir başkası hayatının kitabını yazmış. Adaletle, iyilikle, güzellikle, imanla, ihsanla, erdemle dolatmış. O da diyecek ki alın kitabımı okuyun. Evet. Kiramen Katibinden söz etti. Hemen altında وَنُؤْمِنُوا بِمَلَكِ الْمَوْتِ اَلْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ اَرْوَاحِ الْعَالَم۪ينَ Biz ölüm meleğine de iman ederiz. Melekler içerisinde canlıların ruhlarını kabzetmekle görevli olan melekler de var. Azrail diye hadislerde geçiyor. Alemlerin ruhlarını kabzla görevli. Kuliyetvasakumunakulmautullezibukkelabikum <gülüyor> ayetle mesela geçiyor. Melekul <gülüyor> maut ölüm meleği Kur'an'da geçer. Melek inancı arkadaşlar bütün dinlerde var. Hatta bütün kültürlerde var. Yer yer bunlar nasıl figüre edilmiş? Kadın şeklinde, kanatlı Bizim kültürümüze de geçmiş. Bazı tablolarda falan görürsünüz. Eskiden vardı böyle duvarlarda. <gülüyor> Hazreti İsmail'i kurban ederken Hazreti İbrahim elinde koçla semadan daha doğru inen güzel bir kadın timsali. Melek, kadın. Kadın letafetin timsali olduğu için, melekler de latif nurani varlıklar olduğu için böyle bir sembolizm var ama bu sembolizm çok yanıltıcı bir sembolizm. Çocuk bebek şeklinde de batıda figürlendirildiği vaki, genelde ama kadın şeklinde. Ama Kur'an'a baktığınız zaman, melekler bazen genç delikanlılar şeklinde de insan kılığına girebiliyorlar. Meleklerin aslında bir cinsiyeti yok. Cinsiyet, kadınlık, erkeklik, insana, canlılara özgü bir şey. Yani topraktan yaratılmış kesif varlıklara özgü bir şey. Meleklerin Yaratılışında böyle bir sınıflama yok. Böyle bir ilişki de yok. Eş, çift ilişkisi de söz konusu değil. Bizdeki gibi bir aile ilişkisi, bir muhit, kültür, çevre ilişkisi de söz konusu değil. İnsanoğlu hep böyle kendi gerçekliğiyle ölçer. Elindeki ölçüyle ölçer. Çocuk neyle ölçer arkadaşlar? Ne kadar seviyorsun? Bu kadar seviyorum diye kollarıyla ölçer. Çocuğun çünkü varı, yoğu en büyük budur yani. Kollarını açabildiği kadar açar. İnsanoğlu da böyle. Her şeyi biz kendi üzerimizden ölçüyoruz. Allah'ı kendi üzerimizden ölçüyoruz. Melekleri kendi üzerimizden ölçüyoruz. Erkek diyoruz, dişi diyoruz. Kendi iyilerimizi onların iyisi kılıyoruz. Bazı insanları melekleştiriyoruz. Ve oradan tanrılaştırıyoruz. Ermişler, azizler, batı kültüründe mesela. Evet bu sembolizm. Yani sembolizm olması itibariyle belki hani latafet falan üzerinden bir yere kadar anlaşılabilir ama yanlış bir şeydir. insandaki saf melek inancını bulandıran bir şeydir. Hele cahin insanları meleği bir cinsiyetle adeta özdeşleştiren bir anlayışa kapı aralıyor. Bu yanlış bir şey. Kur'an-ı Kerim'de evet insan kılığıyla meleklerin yeryüzüne çeşitli görevlerle indirildiğini biliyoruz. Lut kıssasını hatırlayın. Genç delikanlılar şeklinde geldiler. Orada bir ibret var. Orada genç erkeklere karşı bir ilgi var. Böyle bir topluluğa Allah azze ve cel genç erkek kılığında melekler gönderiyor. Ki tuyanları artık son noktaya varmış olsun da Allah'ın azabını hak edişleri Tam tecelli etmiş olsun. Hazreti İbrahim'e geliyor tabii o aynı melekler. Hazreti Lut'a uğramadan önce bir yemek vaktinde değil mi? Hemen bir buzağıyı kesip onlara ikram olarak sunuyor ve yemiyorlar. O zaman anlıyor Hazreti İbrahim bunlar. Bunlar bildiğimiz gibi değil. Bunlar insan değil. Korkuyor, ürküyor, biliyor çünkü bunlar yeryüzüne indiyse görülecek bir hesap var. Ve Hazreti Ulu'da gideceklerini söylüyorlar. Evet, zaman zaman insan kılına inmiş girmişler. Bakara suresinde var. Bakara suresinde ve teba'ul ma'atit düşeyatun ya. 6. sayfa. Hafızlık yabanların efendim sınıflandırmasıyla, rakamlandırmasıyla Biz de öyle bizler ayetlere rakamı bilmeyiz yani. 1. düz 6. sayfa mesela. Orada Harut Marut'tan bahsediliyor. Bana unzile bi babile Harut ve Marut. Babil'de Harut Marut isimli iki meleğe indirilen diye geçiyor ayet kelimede. Bazıları onu alel melekeyn iki krala diyorlar. Meleklere şimdi insanlara sihir öğretme işini yakıştıramadıkları için o Melikey'in şeklindeki zayıf bir kıraatı, muteber olmayan bir kıraatı alıp bu iki kraldır. İnsanlara o vakit Babil'de büyücülük öğretmiştir bu iki kral. Dolayısıyla meleğin haysiyetini kurtarıyor. Bunlar yanlış şeyler arkadaşlar. İşte e, Bayındır da Allah'ın adaletini ve hikmetini kurtaracağım diye Allah'ın ilmini çiğniyor. İnsanoğlu zaten kendisi bir iş işgüzarlık yapıp ben bir şeyi kurtaracağım dediğinde mutlaka bir şeyleri kırar döker. Yani bir şeyi kurtaracağım diye sıçrarken o arada kolunu kırar kaburgasını eğer veya altta bir şeyi kırar çiğner eder. İnsanoğlunun tedbiri eksiktir. Allah hiçbir şey Kur'an'da eğri anlatılmamıştır. Allah'ın ne tekvini ne de teşrii ayetlerinde ve düzeninde asla eğri bir şey yok ki biz kalkıp onu düzeltelim. Onu düzeltmeye kalktıkça biz aslında bozarız. Her şey o kadar hikmetli biçimde dizayn edilmiş ki. Ayetler de öyle. Allah'ın hükümleri de böyle. Allah'ın haberleri de böyle. Her şey hikmetli biçimde dizayn edilmiştir. Sen orada noktayla oynadığında bozuyorsun. Adaleti kurtarayım, hikmeti kurtarayım diyorsun. Allah'ı geleceği bilmeyen aciz bir varlığa dönüştürüyorsun. Bir yere dokundun mu onu değiştirirken bir başka şeyi orada tahrip edersin. Çünkü o eksiklik kabul etmez. Mükemmeldir o. Mükemmelin daha ötesi yoktur. Onunla oynayıp daha öteye geçirmeye çalışmak demek aslında onu geriye itmek demektir. Evet değil mi? Melekler bir imtihan üzere Babil'e indirildiler. Harut ve Marut melekleri. Onlar melektir. Bu kıraatlar yalan söylemiyor. Melekein melek. 2 2 daha 4 eder arkadaş. Bunlar iki melektir. Burada anlaşılmayacak bir şey yok. Hocam melekler kötülük yapmaz. Kötü bir şey yapmadılar. E, i̇nsanlara büyü öğrettiler. İmtihan olduğunu söylediler. O ayetin devamında söylüyor. Sakın. Sakın ha bunları uygulamayın. Bir hikmete memni olarak ayet-i kerime devamında anlatıyor zaten. Ayet-i kerimeyi bir bütün olarak orada bir imtihan olduğunu, sakın bunu kötüye kullanmayın, şeklindeki o bütün bir anlatımı, tefsirlerdeki anlatımı yanına koyup bir bütün olarak baktığınız zaman, ilk başta düşünüldüğü gibi melekler inmiş yeryüzüne, adeta hokkabazlık yapıyorlar falan, haşa öyle bir şey yok. Allah imtihan için bunu yapmıştır. Ve orada kimisi kalktı onu kötüye kullandı. O bilgiyi kötüye kullandı. Belki iyiye kullanılabilecek bir bilgiydi. Onlar o bilgiyi kötüye kullandılar. Belki bir sentezden geçirdiler. Belki bir işçilik üzerine geliştirdiler. O ham maddeyi özü alıp kötü amaçla, kötülük aracı olarak kullandılar. Buna benzer böyle yeryüzüne inmiş melekler var ama bunlar geçici meleklerin kılık almasıdır geçici olarak beşer beşaran seviyya diyor mesela Hz. Meryem'e Hz. Cibril'in inmesi gibi. Meryem Suresi'nde anlatılıyor ya karşı sayfada. Evet. Kitaplar Ebu Zer radiyallahu an'dan gelen İbn Hibban'da geçen bir hadis var. Makbul bir rivayet. 104 kitaptan bahsediliyor. Dördü büyük kitap. İşte Hz. Adem'e indirilen sahifeler, Hz. Şiit'e 50 sayfa, İdris'e 30 sayfa, Hz. İbrahim'e 10 sayfa, Musa'ya indirilen ayrıca sayfalar. Ve ayrıca Hz. Musa'ya, Hz. Davud'a, Hz. İsa'ya ve Hz. Peygamber Efendimiz salamatullahi ve selamuhu ve aleyhime ecma'in. İndirilen büyük kitaplar. 104 kitap ifadesi buradan geliyor arkadaşlar. Daha önceki peygamberlere de sahife şeklinde Allah'ın hükümleri parça parça indirilmiştir. Sohuf-i İbrahim'e ve Musa. Mesela Hz. İbrahim'e indirilmiş bir kitap bilmiyoruz ama sahifeler var. Kur'an'da geçer. Sohuf-i İbrahim'e ve Musa. İbrahim'in sahifeleri. Musa'nın sahifeleri. Ayrıca peygamberler vahiy almışlar. Nebi. Peygamberlere iman. Kitaplara imanın yanında. Bugünkü dersimizin konusu. Nebi demek nebe kökünden gelmiş olma ihtimali yüksek. Haber alan. Aslında Nebi'yi Allah tahfif için nebi, nebi şeklini almış. Allah'tan haber alan, özel bilgi alan insan demektir. Dolayısıyla illa kitap ya da sahife yoluyla alması gerekmiyor. Bir şekilde kendisine vahiy, ilahi bilgi olağanüstü biçimde aktarılır, indirilir. O bilgiyle mücehhes kılınır. Ve gerek kendi hayatını, gerek etrafındaki cemaatinin, ümmetinin hayatını, gidişatını Allah'tan aldığı bu vahiy ile yönlendirir. İki peygamber dediğimizde, nebi dediğimizde, Kur'an'da adı geçenler, Kur'an'ın söylemediği, bahsetmediği, isimlerine yer vermediği, ama hadislerde geçen diğerleri, keza hadislerine rakam olarak atıf yapılan, 124 ya da 224 bin peygamber şeklindeki rivayetler, gösteriyor ki, Peygamberler sadece Kur'an'da bildiğimiz peygamberler değil. Kur'an'da bildiğimiz peygamberlere baktığımızda genelde hep Mezopotamya bölgesi, Yemen, Hicaz bu bölge. Yani tırnak içi bugün Ortadoğu denilen bölge. Birlerin Ortadoğu'su. O bölgede genelde peygamberler yaşamışlar. Baktığınız zaman coğrafya genelde peygamberler tarihinde Üç aşağı beş yukarı bu coğrafya gösterilir. Ama biz Asya'da, uzak Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da, Kuzey Avrupa'da, Afrika'nın diğer bölgelerinde. Dünyanın dışında insan hayatı ya da mükellef hayatı var mı bilmiyoruz. Buna dair bir delil yok. Varsa belki olabilir ama İşte cinniler varsa Sakalein'den. Ama Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlere de peygamber olarak gönderildiği için Hazreti Peygamber Efendimiz dünyanın dışına çıkıp cinlere tebliğ etti mi? Hani cinler, dünyanın dışında yaşayan cinler var mıdır? Peygamberimiz onlara da gönderildiğine göre bir şekilde onlara da tebliğ etti. Nasıl etti? İbni Mesud'un rivayeti Medine'de bir yerde etti bunu. Onlar oraya geldiler. Dünyanın dışından geldikleri söylenmiyor. Biraz uzak bir ihtimal yani. Ama yani yarın öbür gün öyle bir şey çıktığında da yok demeyiz yani. Şaşırmayız da. Alemin var çünkü. Alemler var. Ama şu an için böyle bir bilgiye sahip değiliz. Yani o bölgelere de gönderilmiş peygamberler mutlaka vardır. Ama onların isimleri bize açıklanmıyor. Özellikle bu peygamberlerin kıssaları, kavimleriyle aralarında geçen diyaloglar, mücadele, kavimlerinin kendilerine vermiş olduğu tepki, onların kavimlerine karşı giriştiği, gerçekleştirdiği ve sonuçlandırmış olduğu o nübüvvet mücadelesi bizim için örneklik ve rehberlik değeri taşıyor ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de sadece bunlarla yetinmiş. Bunların bir kısmı Arap'tır, bir kısmı İsrail oğullarındandır İbrani'dir. Bir kısmı değildir, daha öncesidir. Ama genelde bölge itibariyle hep bu bölge, bu kültür. Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Cell bizim için bunu yeterli görüyor. Başka milletlerden, peygamberler, isimler, şahıslar bunlardan söz edilmiyor. Evet. Ama alemin diye bir perspektif var. Alemler, topluluklar genel olarak mesela ve mâ künnâ mu'adzibîne hattâ nebâta Böyle genel soyut ayetler var. Biz rasul göndermeden efendim cezalandırmayız. Biz her topluluğa bir peygamber göndermişizdir. Buna benzer ayetler var. Böyle soyut ayetlerden toplulukların başıboş bırakılmadığını, kendilerini uyaran, ikaz eden, yönlendiren, çekip çeviren ve irşad eden Resuller ve nebiler gönderilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Gönderilmiştir diyoruz ama isimlerini bilmiyoruz. Belki de bildiğimiz işte isimler. Bu isimler bugün işte Asya'da vesaireye bu isimler belki de peygamberdi. Ama getirdikleri din, tebliğ ettikleri inanç, akide tahrif edildi. Bozuldu. Ha bu da Zerdüşt, ne bileyim Konfüçyüs vesaire peygamberdir iddiasında değiliz. Peygamber olduğunu söylemek için elimizde yeterli bilgi yok. Ama bu insanlar belki de peygamberdiler. Ama hocam kitaplarında öyle şeyler geçiyor ki hiç İslam akidesiyle falan örtüşmüyor. Böyle bir mistik bir inanç var falan, bir şeriat yok. Bunlar zamanla değiştirilmiş olabilir, tahrif edilmiş olabilir. Şimdi Hristiyanlıkla Hz İsa'nın getirdiği tevhid dini arasında bir bağ kurabiliyor musunuz? Pavlun, Pavlus nasıl katmış karıştırmış? Nasıl tahrif etmiş dini? Tanınmaz hale getirmiş mi? Tevhid dinine teslisi sızdırmış mı? Yedirmiş mi? Yedirmiş. Onlarda da aynı operasyonlar yapılmış. Olabilir. İnsanoğlu bile isteye ya da bilmeden iyi niyetlerle dinlerlik adına daha fazla dindar olalım. Şuna şöyle bir yorum getirelim. Kendi anlayışını Nas yerine ikam etmek suretiyle bir dini bozabilir. Zaman içerisinde dinin aslı yerine uydurmaları, sahteleri geçmiş olabilir. Yani çünkü söz konusu kitaplar, söz konusu isimlerden bugünlere aktarılan öğretiler, sözler, İslam'da olduğu gibi böyle sahih bir senet yoluyla zapt bir bilgi akışıyla gelmiş değil. Bilgi takip edilemiyor bir yerden sonra. Birçoğu efsaneye dönmüş. Allah'u Alem diyoruz yani. Anlatabildim mi? Yani o bölgelerde peygamberler gelmiştir. Ama biz isimlerini bilmiyoruz. O bölgelerde tevhidin kalıntısı olan, kırıntısı olan, ilahi bilginin, ilahi hikmetin, ilahi adaletin ve ahkamın bir şekilde yansımaları olan, bozulmuş, tahrif edilmiş bir takım öğretiler, sistemler, felsefeler, doktrinler, Allah-u Alem, mişkat Nübüvvet'ten bozma olabiliriz. Biz bu ihtimale de karşı değiliz. İmam Tahari daha sonra Nübüvvet ve velayet anlayışı ile ilgili önemli bir prensibe dikkat çekiyor. Diyor ki, وَلَا نُفَضِّلُوا اَحَدًا مِنَ الْاَوْلِيَٰيَ اَعْلَى اَحَدٍ مِنَ الْاَنْبِيَاءُ Biz hiçbir veliyi, hiçbir nebiye üstün tutmayız. Hiçbir veli, Allah dostu, alim, salih insan, hiçbir zaman Allah'tan vahiy alınış bir peygamberle mukayese edilemez. Peygamber her zaman veliden üstündür ve نقول Deris ki nebiyun vahidun Bir peygamber bütün velilerden üstündür. Evet, Hazreti Hızır'ın peygamber olduğu kanaatı, rivayeti daha güçlü. Hz. Hızır'ı bir veli olarak düşünmemek lazım. Onu bir veli değil de nebi olarak bilmek daha doğru. Çünkü nebi olduğu yönündeki kanaat daha fazla delil ve karine ipucuna sahip. İkincisi Hz. Hızır'ın Hz. Musa'dan üstün olduğuna dair bir delil de yok. Yani nebi de olsa Hz. Musa Ülül Azim peygamberdir. Allah'la konuşmuş Kelimullah'tır. Şeriat getirmiş bir peygamberdir. Hz. Hızır'dan daha faziletlidir. Ha, ama Hz. Hızır'a ledün bilgisi verilmiş. Ve'allemnâhumi ledünnâ ilmâ. Biz ona kendi katımızdan doğrudan bilgi verdik. Ledünnî ilim Kişiyi o ilmin verilmediği kişiden daha üstün tutmaz. Böyle bir ölçü yok yani. Allah özel bir bilgi vermiş olabilir. Bilgi haddi zatında tek başına bir üstünlük sebebi değildir. Özel bir bilgi verilmiş olması, işte o üç tane yaşanmış hadisedeki özel, 3 bilgi, o üç özel bilgi yani gayba dönük bilgi, çocuğun geleceği, gelecekte asi, kafir, mülhit birisi olacağı, İleride gemiyi işte bir zalim melik var zorba, el koyacak. Geminin sahipleri zarara gadre uğrayacak. Duvar, yetimler var, duvarın altında hazine var. Ötücükler büyüyene kadar o duvar o hazinenin üstünde kalsın, yağmalanmasın. Bunlar geleceğe dair bilgi. Bu kaybe dair bilgi insanı üstün kılmaz arkadaşlar. Allah bilgisi insanı, marifetullah üstün kılar. Dolayısıyla Hz. Hızır'ın ledünni ilmi Hz. Musa'daki marifetullah'tan üstündür. Özellikle ayette yansıyan bilgilere baktığımızda Hz. İsa'nın marifetullah'ından üstündür diyemeyiz. Bu bakımdan bu bilgi Hz. Hızır'ın Hz. Musa'dan üstün olduğunu nebi olması ihtimalini ki ben nebi olduğuna inanıyorum. Bu ihtimale bineen bile bu görüşe bineen bile asla Buna iddia edemeyiz. Mağrifetullah, Başka şey. Mağrifetül Gayb, Mağrifetül Umur, Mağrifet El Eşya, Mağrifet El Esrar Başka bir şey. Bunlar ayrı şeyler yani. Esrarullah, buyur. olmadığını. Olmadı. Şimdi böyle bir şeyi yani demek, bir şeyi kabul bir şey yok. Yani bu veliye kim Aslında şöyle okumamız lazım bunu. Gaydeli Geylani Kim Kim onu söylüyor de öyle deme. Kim bu adam değil de kim bunu naklediyor? Vahiy aldığını kim söylüyor? diyorsun Şimdi aslında biz meseleye şöyle bakmamız lazım. İsim neydi? Numan kardeş. Şimdi biz burayı şöyle okumamız lazım. Bana göre sen tersten okuyorsun. ha İmam Tahavi böyle bir meseleden bahsediyorsa demek döneminde böyle bir şey tartışılmış. Böyle işlemesi lazım aklın. İmam Tahavi bir veli bir nebiden üstün olamaz dediğine göre, bu bir akide kitabının gündemine geçtiğine göre demek o dönemde böyle bir şey... Tartışılmış, konuşulmuş çünkü velayet teorisi, veli anlayışı artık veliler şeklinde toplum içerisinde temayüz etmiş, işaret edilen insanlar bir kültür, velilik etrafında oluşmuş bir e, tasavvuf kültürü o zaman var. Ne zaman yaşamış şey? Hallacı Mansur tahaviden önce yaşamış. İlk sufiler dediğimiz ilk defa hem de sufi adıyla anılan insanlar var. Hicri 2. yüzyılda yaşamış. 150'li yıllarda yaşamışlar. Yani İmam-ı Azamlar döneminde yaşamışlar. İmam tahaviye gelene kadar 150 yıl içerisinde zaten yüzlercesi 100 binlercesi yaşamış. Ki bu İmam-ı Azam ve talebelerinin itikadı. Yani 2. yüzyılda var bu insanlar ve toplum içerisinde unutmayalım. İmam-ı Azam'ın talebelerinin yaşadığı bölge Küfe. Irak demek. Irak neresi arkadaşlar? Irak İran'la eski medeniyetlerle eski kültürlerle temasın kurulduğu tampon bölge. Yani Bir tarafta Hicaz'da Kur'an'la, sünnetle yoğrulmuş bir kültür var. Bir tarafta Hicaz'la İran arasında adeta tampon bölge, geçiş, köprü bölgesi Irak toprakları var. Ve Irak özellikle de siyasi bir başkent olduğu için, Küfe Hazreti Ali döneminde, ondan sonraki dönemlerde Bağdat, siyasi bir merkez olduğu için, bütün o İran'dan, çeşitli bölgelerden, Gerek siyasi, gerek efendim, bilimsel, felsefi, entelektüel anlamda o bölgeye, o havuza bir akış var. Bilgi akışı var, düşünce akışı var, insan akışı var. Bir sirkülasyon var o bölgede yani. Basra mesela, Mu'tezelenin en güçlü olduğu yer. Aynı zamanda farklı dinlerden, düşüncelerden, felsefelerden insanların buluştuğu, tartıştığı yerler. İmam-ı Azam 20 defa mı ne gittim diyor ben Basra'ya diyor, tartışmaya diyor. Kelamcıların, felsefecilerin tartıştığı bir bölge İmam döneminde. Yani tam bir kültür havuzası. İslam'dan önce Hint, İran coğrafyası mistiklerin de olduğu bir coğrafya. Kerametler, de Kerametler var. Yani her türlü insan, her türlü felsefe var, her türlü doktrin var orada. Dolayısıyla orada bir sapkın bir veli, velayet anlayışı Kur'an'daki ayetleri, hadisevlerdeki ifadeleri istismar ederek o bölgede oluşmuş ki birileri veliyi Karizma olarak peygamberden daha ön plana çıkarmış ki İmam Azam ve talebeleri döneminde böyle bir gündem oluşmuş da onlar böyle bir akide esasını belirgin hale getirmişler de de bunu gündeme koymuş. Böyle bir şey var ama yani bizde eğer e, velayet diye bir şey veli diye bir kavram İslam'da yoktur veli dediğin normal salih insandır dersek sıradan bir salih insan. Ya da salih insan içindeki mertebelendirmeleri görmezsek en salih, en müttaki insan artık Allah'tan keramet alan, Allah'ın kendisine lütufta bulunduğu insan şeklinde bir e, şeyi yani salihler içerisinde bir üst düzey olarak mertebe olarak bunu görmezsek bu da doğru değil. Bu da sayı hadislerle çatışmış olur. E, nitekim hadislerde de geçiyor biliyorsunuz. Kulun... Ha dost kelimesi, veli kelimesinin dost şeklindeki tercümesinden hareketle diyorsun sen değil mi? Ha, ben başka bir şey. Anladım Evet Vette Allahu İbrahim'e halile diyor. Allah ayet-i Allah İbrahim'i neyse o ayrı bir şey. Böyle konuşmayalım bu doğru değil. Cık, tartışmayalım da. Evet arkadaşımızla öyle konuşmayalım. Arkadaşımız bir soru sordu. Anlamaya çalışıyor. Vette kadallahu İbrahim'e halile var ya. Allah İbrahim'i kendisine halil edindi. Hazreti Peygamber Efendimiz de diyor ya, bu arkadaşınızı Allah halil edinmiş olmasaydı, ben Allah'ın halili olmasaydım, Ebu halil ederdim kendime. Yani Allah Resulü de Allah'ın halilidir. Ee, böyle bir şey mümkün olmamış olsa, Kur'an'da geçmez. Demek ki yani insanla Allah arasında dostluk, ilişki, sihadli zatında mümkün bir ilişkidir bizim gibi bizim anladığımız gibi dost yani. Birbirine katlanır. Hiç sıkıntı değil. Efendim Onunla gayet laubali, teklifsiz bir e, ilişki, münasebet içinde olur. Dolayısıyla o Allah'ın dostudur. Karışma falan. Namaz kılmaz, etmez. Ya da ne bileyim sünnet hassasiyeti yok. Bidat hassasiyeti yok. Takva hassasiyeti yok. Ama Allah dosttur. O adam özel bir insan. Allah dostunun oğludur falan. Adam kahvede okuyor oynuyor millet gelip elini öpüyor. Neden? Şeyh'in oğlu. Nerede? İşte Elazığ'da işte bilmem ne. Palevi bilmem ne. Duymuşsunuzdur biliyorsunuzdur. Ali Rıza mıydı neydi? Sepçi miydi? Sepçi oğlum muydu? İnsanlarda böyle bir velayet anlayışı var mı var? Böyle bir şeyh anlayışı var mı var? Ha Bu anlayışı düzeltelim. Bunun yanlış olduğunu söyleyelim ama gerçek olan hadislerde geçenler ve sahabeden itibaren bizim kültürümüzde yer alan Allah dostu ifadesi olsun, böyle bir makam, derece buna iman ediyoruz. Böyle bir şey var. Zaten İmam Tahavi de böyle bir şey olmasa, böyle bir gündem de olmaz. Bundan da burada açıkça zaten söz etme gereği duymazdı. Evet bir nebi bütün velilerden üstündür, eftaldir. Evet. Öyle bir anları vardır ki, makamları vardır ki ne Nebi Yimursel ne melek mukarrap oraya erişemez. İmam Nebi'nin de Mukarrab, Allah'a çok yakın, meleğin de üstünde çok hususi bir bağlamda Allah'la iletişim içine girer şeklinde. Hümeyni'nin böyle bir sözü var. Evet, yani Şii akidesinde Hümeyni'nin de var. Bu itikat, imamet itikadı zaten baştan aşağı bir hurafe çok sapkın bir inançtır. İmamet inancı, masum, her söylediği hak, şeriat getirir, teşriği getirir, yasa getirir, haram getirir, herhal getirir, haşa. Peygamber dışında biz kimseye bu makamı layık görmüyoruz. Evet, bakalım İmam Tahavi. Bu velayet konusunda arkadaşlar, burada küçük bir aslında bazı çevrelerde marjinal bunlar yani genel olarak tasavvuf çevresi böyledir demiyorum ama bazı sufi çevrelerde bakıyorsunuz şeyh vurgusu veli vurgusu belki bu arkadaşımız da tepkiye itecek e, kadar peygamber sahabe ve selef vurgusunu aşabiliyor halbuki bizde böyle bir anlayış olmaması lazım ehl-i sünnetin koyduğu ölçülere bakarsak bir sıralama var Allah Resulü, diğer peygamberler, sonra Hulefayı Raşidin, Aşere-i Mübeşşere, Sahabe, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, bu şekilde Seleften Hanefe doğru, peygamberler, Ashab şeklinde gelen. Ondan sonra, e, böyle bir hiyerarşi var bizde. Yani fazilet derecelendirilmesi bizde yapılmış. Neye göre yapılmış? Konuyla ilgili hadislere göre yapılmış. Yani Hz. Ebubekir'in en üstün olduğu söylendiğinde, Allah Resulü'nün hadisleri var. Onu öven, takdir eden, namaz kılması için ahir ömründe görev veren, bir başkası söylendiğinde hayır, Ebu Bekir olacak. Hayır başkası olsun. Hayır Ebu Bekir olacak ısrarla. Yani rastgele bir şey değil bu. Hazreti Ömer için keza neler? Biliyoruz zaten biz bunları. Evet. Onlar da bir ayet, başka ayet-i kerimede açıklanıyor zaten. Kim onlar? Sıddıklar, Nebiler, Sıddıklar, Şehitler ve Salihler. Ve onlar ne güzel Refiktir, arkadaştır, yoldaştır diye de anılıyor. İşte yani Hazreti Peygamber Efendimiz sahabe ve selef vurgusu eksikliği onun yerine devamlı hep böyle Gavs, işte Şeyh, Kutup, Aktap diye devamlı böyle kendi şeyhlerinin silsiledeki mübareklerin isimlerini anıp devamlı onların menkabeleri, kerametleri vesaire burada bir abartı var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sireti az okunuyor. Sahabenin hayatı, hayat-ı sahabe az okunuyor. Selefi salihinin hayatı az okunuyor. Bunlar İslam'ın ilk örnek nesilleridir. Hazreti Peygamber Efendimiz'den dini ilk alan, kaynağından alan, su henüz daha bulanmadan alan insanlardır. Bunların sözleri daha berraktır. Bunların örnekliği daha saftır, arı durudurudur. Bütün tasavvuf için söylemiyorum ben bunu. Bazı tasavvufi çevrelerde böyle bir ihmal var. Bir aşırılık var, dengeyi kaçırıyorlar. Bu da bir öz eleştir olarak, ben kendim de Sufiyim, bir öz eleştir olarak burada söylememiz gerekiyor. Allah Resulü'nün hayatı başa konmalı, daha çok okunmalı. Peygamberlerin hayatı başa konmalı. Kur'an kıssaları, Kur'an üzerinden peygamberlerin hayatı başa konmalı. Müridan, Efendim talebeler şakirler, tilmizler, hocalar bunlarla yoğurulmalı İyice bu hazmedilmeli. Peygamberler ve Peygamber Efendimiz'in hayatı, ahlakı, şahsiyeti, siretis, e, süluku iyice hazmedildikten sonra sahabe, ondan sonra selefin önder, imamlar, İmam Malikler, İmam-ı Azamlar, Süfyan-ı Sevri'ler, Sa'id-i İbni Cübeyr'ler, Sa'id-i İbni Ömer bin Abdülaziz'ler, Hasen-i Basri'ler. Bunlar iyice hazmedildikten sonra böyle bir hiyerarşi içerisinde. Ve ondan sonra tarihteki büyük insanlar, biz onların da kadri kıymetini inkar etmiyoruz. Onlar da büyük insanlar. Her devrin kendi meziyetleri var, erdemleri var. Yani devamlı selefi konuşmak da doğru değil. Neden biz çağımızda yaşayan velileri konuşmayalım ki? Neden bir yüzyıl önce yaşamış evliyaullahı konuşmayalım ki? Onlar kendi çağının erdemini üretmişler. Kendi çağının takva modellerini geliştirmişler. Yani her çağın kendine has bir rengi var, bir tonu var. Selefte genel soyut bir ölçü varsa, rehberlik varsa her çağın aliminde, velisinde, üstün insanlarında, müttakî insanlarında, salihlerinde de o çağa birebir örneklik teşkil edecek güzel hasletler ve menkabeler var. Öyle olmamış olsaydı alimlerimiz bizim kalkıp da menkabe kitaplarını yazmazlardı değil mi? İmam Zehebi bir muhaddistir. Neden Siyer-i Nübelâ'yı yazdı? Siyer-i Nübelâ bir certadil kitabı değil. Yani Mizani yazdı, certadil kitabı olarak yazdı mizanı. Ama ayrıca Siyer-i Alamin Nübelâ'yı yazdı. Kocaman bir ansüklebedi. Neden yazdı bunu? Tarihte büyük insanlar, örnek şahsiyetler, onların hayatı bizim için örnek olsun diye. Kendi çağına kadar, kendi dönemine kadar, ne kadar meşhur insan varsa ve değerli insan varsa ayrıca, onların hayatlarını oraya döktü. Men kıvelerini, güzel taraflarını överek ve insanlara Örnek göstererek, teşvik ederek Bizde böyle bir kültür var Hilyetül Evliya var İsfani'nin Boşuna mı yazdılar bunlar bu kitaplar Bunlar bizim tarihimizde ve kültürümüzde var Hepsi yerindedir, gereklidir Biz bütün bunları sahipleniyoruz Hiçbirini Asla elimizin tersiyle itmiyoruz Hiçbirine karşı böyle bir reddi miras içerisinde Değiliz Elbette ki tasihe muhtaç noktalar varsa Alimlerimiz onları tasihe edecek Onların da sorumluluğu Örnek ne? ne üzerinden tasihe edilecek? Allah Resulü, enbiya, sahabe ve selef örnekliği üzerinden, o arı duru kaynak üzerinden bu çağda veya bundan birkaç yüzyıl önceki çağlarda biraz bulanık fotoğraflar varsa sahibini böyle hemen üzerini çizip atmadan o öyle bir şey yapmış ama Allah affetsin, Allah rahmet eylesin, Allah mağfiret eylesin ancak doğru olan budur deyip kaynağa işaretle. Evet, genel ölçülerden burada bahsetmeye çalıştım. İmam Tahavi burada böyle bir eee prensibin altını çiziyor. Buradan benim böyle bir aklıma bir özelleştiği geldi. Orada paylaşmış olduk. İmam Tahavi evet benim kitapta tespit edebildiğim kadarıyla melek, kitap ve peygamber inancı ile alakalı böyle hepimizin genel olarak bildiği esaslardan ve ölçülerden bahsediyor. Biz Burada bunu biraz daha çerçeveyi genişletmeye çalıştık. İşte günümüzde bunları anlamakla ilgili problemler varsa ona temas etmeye çalıştık. Sizin de sorularınızla mesele detaylandırılabilir. Varsa kafeye takılan bir şey ve de akla gelen bir şey. Onu paylaşabilirsiniz. Cebrail'in vahyi Hz. Muhammed'den alıp tekrar dünyaya ona getirdiğini söylemişti bir hoca bu duruma dair bizi biraz aydınlatır mısınız haşa haşa haşa Cebrail vahyi Allah'tan almıştır Hazreti Peygamber Efendimiz'den almamıştır. O hani yeşil perde var aç arkasını bak bakalım kimdir o. Bir dahaki sefere çıktığında açmış bakmış ki Hazreti Peygamber Efendimiz'i. Bu hurafedir yani. Asla ve kat'a. Bunun doğru olma ihtimali yok. Böyle bir şey varmış gibi kabul edip tevhid etmek de lüzumsuz bir iştir. Abestir, boştur. İnsanların kafasına şüphe sokar. Batıldır, saçmadır. Haşa yani o zaman Kur'an-ı Kerim demek Peygamber Efendimiz'in sözü ya da Hazreti Peygamber Efendimiz haşa Allah. O zaman bizim Hristiyanlıktan ne farkımız var? Nasıl? Böyle bir şeye inanmak tabii ki şirk olur. Ama inanmayıp da tevil ediyor. Ya. Burada işte şu kastediliyor falan. işte bu yersiz bir şeydir. Bu yanlış bir şeydir. Onu asla tasvip edemeyiz. Rivayet olarak kaynağı yok zaten. Bir şey hocam, bir yerde geçiyor, bir yerde yok. Tamam da bir yerde geçiyor da sıhhati değil, senedi bile yok. Bir rivayetin senedi yoksa konuşmaya gerek yok onu. Konu peygamberimiz mutlaka ne olacak arkadaşlar? Senet olmasınlar. Çünkü peygamberimiz deyince artık o hadise giriyor, sünnete giriyor. Yani dinin bir kaynağı oluyor. İkinci kaynak sünnet. Anlaşıldı? Peygamberimiz şöyle yaptı. Peygamberimiz bir gün Cebrail'e sordu. Cebrail bir gün geldi dediğinde otomatik olarak teşrih alanına giriyorsun. Artık orada kullanılan ifadelerin ümmeti bağlayıcı <gülüyor> tarafı var. Bizim için örneklik teşkil eden boyutu var. Mutlaka bir senede olacak Böyle bir rivayetin senedi falan yok. Menkıbe de olamaz bu. Yani bu bunu menkıbe olarak anlatsan bile konu peygamber ve Cebrail ve Kur'an. Yani İslam'ın en temel üç kavramı. Bu kavramların içine farklı bir anlam yüklenir ki Kur'an, peygamber, Cebrail böyle kendi arasında dönüyor. Bir şey var orada, bir sirkülasyon var. Aslında bir cepten bir başka cebe giriyor gibi. Haşa ve yani. Sen bunu başka bir manada kullanırsın ama Haşa ve biri çok rahat buradan bir başka bir anlayışı ya da İslam'a dönük bir eleştiriyi çok rahat geliştirebilir ki hiç doğru değil. Evet bir kardeşimiz yine bu günümüzde Veli anlayışı bunun işte kültürleşmesiyle alakalı bir probleme temas ediyor. İşte hocalara, şeyhlere Allah dostları diye tanınan, bilinen etrafında hüsnü zam beslenen şahıslara karşı seyit falan oldukları vesaire söyleniyor. Ondan sonra aşırı derecede tazim, çok işte önünde böyle yerlere kapanma falan. Çok aşırı bir tazim edilmesi, Hz. Peygamber Efendimiz'in hayatında bu denli bir tazim var mıydı gibi... Öyle bir yakınma var. Doğru mudur falan diye. Şimdi çok abartılı olanı doğru değil. Ama biz hocalarımızı, şeyhlerimizi, ondan sonra e, salih insanları, bizden büyük olan insanları severiz, sayarız. Önlerinde tabii ki böyle dimdik. Efendim durumu bizim kültürümüzdür. Bizim örfümüzde var böyle bir şey. Eğiliriz. Ama bu eğilmek böyle secdeye kapanır gibi ya da rukiye varır gibi bu şekilde eğilmek. O şeyler değil. Ondan sonra ya insan sevgiyle bir an bir coşkuyla yani yapabilir bunu ama bunun ritüelle dönüştürülmesi doğru bir şey değil. Ya bir an coşarsın edemezsin böyle bir kendine sahip olamazsın. Eline kapanırsın bir an gözlerin dolar eder böyle patlama noktasına varırsın. Bu, bu ayrı bir şey. Ama bunun ritüelleştirilmesi böyle salona girdim herkes önünde adeta böyle eğik çatılar gibi. Yani bu şey değil. Bunun ritüelleştirilmesi doğru bir şey değil. Aşırı tazim. Doğru bir şey değil. Enver Şah Keşmiri'nin bir kıssası var. Bir başka yerde bir başka vesileyle söz etmiştim. Bir talebesi Enver Şah Keşmiri, Hindistan'da Hanefi, aynı zamanda Sufi bir zattır. Hasta, akşam vakti, gece vakti neyse bir talebesi işte herhalde hizmet ediyor kendisini hasta diye. Ondan bir ara bir su istiyor, ondan sonra hastalığın efendim, şiddetiyle kendinden bir geçiyor gözünü açıyor artık saatler geçiyor. Bakıyor ki karşısında talebesi uyukluyor falan elinde suyla bekliyor. "Halan adam sen ne yapıyorsun? Su istemişsiniz efendim. Ne zaman ne kadardır buradasın? Ne oldu? Ezan okundu mu falan?" Bakıyor ki çocuk sabaha kadar orada başında beklemiş. Şimdi biz bunu hoca'ya saygı, işte zaman zaman anneye saygı bağlamında falan e, duyuyoruz ediyorlar. Yani Şah Kişmedenin oradaki perspektifi çok güzel. Ölü bir insana bu kadar tazim doğru değil. yani Çünkü bu kadar tazim ibadettir diye de bir ifade kullanıyor. İbadete girer. İbadet olabilir. Bu kadar tazim doğru değil. Yani çok abartmamak lazım. Ne yaparsın sen? Gelirsin bir süre beklersin. Uyandırmaya kıyamıyorsan suyu oraya koyarsın. Dönüp gidersin mesela. Ya da bir köşeye çekilirsin. Sen de biraz istirahat edersin. Uyandığında hemen kalkarsın. Aman kalktı acaba diye ara ara gözünü açar böyle yoklarsın ne dersin. Ama böyle ayakta böyle hazır bekleyeyim falan. Yani özellikle ritüelleştiğinde bunlar problem oluyor arkadaşlar. Böyle bir merasime döndüğünde, seremoniye döndüğünde bunlar problem oluyor. Ve insanlar işte saygıyı, takvayı hep bunun etrafında kurguluyorlar. Yani bu artık yani bir insan takvanın ölçüsünü şeyhe etrafında pervane olmakla ölçüyor. Bir insan ne kadar şeyhinin, işte üstadlarının etrafında pervanı olup dönüyorsa, ne kadar el köpüyorsa ne kadar oraya yakınsa, o kadar değerli insan, o kadar müttaki insan. Yok, öyle bir şey yok. Ama selefte bunun dağ aşırılığını görüyoruz. Yani. Mesela? Mesela İmam, <gülüyor> Müslüm'ün Buhari'nin elini ayağını öptüğünü, daha ötesinin, bu İmam Zehebi'nin kitabında daha nice örnekler olacak. Yani el ayak öpmeye kadar. El ayak Peki, öpmek, yani, el ayak öpmek. Ayak öpmek diyebiliriz. Yani ayak da olsa dediğim gibi yani bir coşkuyla bir coşkuyla insan ayağına da sarılır öpebilir. Ben seramoniden bahsediyorum. Yani bunun bir ya bunun bir şeye dönme, bir saygı kültürüne dönüştürülmesi ve insanları bu şekilde kurmak insanların bu şekilde şeyhe saygı böyle gösterilir diye kurumlaşması bir davranış kalıbı ritüeli haline dönüşmesi problem yoksa tek tek örnek olarak örnekler olarak bunlar vardır. Allah Resulü'nün hayatında da onun tam tersini gösteren örnekler de var. Sahabede de var. O denli böyle tazimi vesaire, ürkmeyi, korkmayı, karşısında tir tir titremeyi Allah Resulü mesela. Me diyor ben? Kavut yiyen bir Mekkeli annenin çocuğuyum. Rahat ol vesaire. Ama saygı da var sahabeden. Bu böyle denge tutturmak lazım. Mesela, Sahabe de biz böyle Allah Resulü'nün huzurundayken başlarımızın üstünde kuş varmış gibi dururduk yani. Allah Resulü'nün böyle gözünün içine uzun süre bakamazdık saygıdan. Böyle bir hürmet de var. Yani fotoğrafın çift boyutunu da görmek lazım. Hem bir saygı var, tazim var. Hem de bir tarafta da ne var? Aşırı yüceltme yok. İbadet anlamına gelebilecek. Böyle bir tazim de yok. Hele hele bir insanın kendisine böyle bir tazim gösterildiğinde buna... Tampon koyması lazım. Hep müdahale etmesi lazım. Hep. Şşş. Dağılın. O kadar değil. Şşş. Estağfurullah. O kadar değil ya. Saygıyı, sevgiyi hep böyle ritüellere dökmeyin. İş yap. Git sünnete ittiba et. ilim tahsil et. Git biraz çalış. Git cihad et. Mücadele et. Müslümanlara hizmet et. Biraz bir şey oku, bir şey öğren. Git insanlara bir şey anlat. Gibi insanları daha çok ibadete ve hayra teşvik etmek lazım. Kur'an'daki ayetlerin dizimi nasıl olmuştur? Neye göre sıralanmış? Hangi ayetin diğerinden sonra ya da önce geleceğini kim ayarlayıp tespit etmiştir? Evet. Bunlar genel olarak Kur'an-ı Kerim ile ilgili işte Ulumü'l-Kur'an, Kur'an bilgileri falan gibi kitaplarda anlatılan şeyler. Ayetlerin dizimi konusunda tabii ihtilaf var. Tevkifi midir, ihtiadî midir? Yani daha yaygın görüş, sahih bulunan görüş tevkifidir. Asıl peygamber Efendimiz çünkü bunu falan sure falan yere koyun dermiş. Sahabenin de böyle ayetleri alıp da kendi bir kurul oluşturup kendileri tertip ettiğine dair bir bilgi yok. Dolayısıyla bunlara Allah Resulü vaktiyle ayarlamış olma ihtimali çok çok yüksek. Bundan dolayı sayı olan görüşte zaten budur. Dediğin gibi ulumul Kur'an kitapları. Mesela Elitkan. Suyuti'nin Elitkanı var. Kur'an ilimleri. Ansiklopedisi mi ne diye tercüme edildi o. Platon ve Alistos, Sokrates gibi filozofların nebi olduğuna dair söylentileri var. Bu konuda ne buyuruyorsunuz? Estağfurullah. Ee, bu zatlar peygamber midir? Yani peygamber olduğunu söyleyemeyiz. Dediğim gibi yani. Elimizde öyle bir belge yok. Bir delil yok. Ee, ama bize Alistos'un görüşleri, keza Platon'un konuşmaları falan böyle şey gibi değil yani. Doğu kaynakları gibi, doğu e, bilgeliği gibi değil. Çok daha şey yollarla gelmiş bir daha açık, daha kesin yollarla gelmiş, kitapları falan tespit edilmiş bir gelenek olarak o günden bugüne, çok da uzak değil yani bunların yaşadığı dönem. Hz. İsa'dan 300-400 yıl önce yaşamışlar. Yani bundan 2300 sene yaşamış insanlar, 2300-2400 sene evvel. E, tarih olarak o gelenek de devam etmiş o bölgede. Bu bakımdan görüşlerine bakılırsa, yani özellikle Aristo biraz daha maddeci bir anlayışa sahip, Oradaki ilah tasavvuruna baktığınız zaman problemli. Dolayısıyla Aristo bir peygamber iddiası doğru bir iddia değildir. Kitapları ve eserleri ki nispeten diğerlerine göre daha açık, net, onlara aidiyeti daha sahihtir. Onlara bakarak konuşacak olursak bu insanların peygamber olduğunu söyleyemeyiz. Belki Sokrates üzerinde ihtilaf edilebilir düşünelim ama hiçbirisi için peygamberdir demek doğru değil. Allah bilir. Ama Alisto, Platon, özellikle Alisto. Evet. Hocam, bu Sokrateslerin, bunların kitaplarının şeyine, varlığına, inananlar, hadisler konusunda niye bu kadar telettüde düşüyorlar? Ben de bunu anlamakta düştüm. Yani Sokrateslerin, bunun kitabının doğruyuna inemiyorlar. Herkese, düşüyorlar. Evet. Felsefe okuyorlar biliyorsunuz İlmi Yunani'yi okuyorlar ondan sonra yani, ilmi Kur'an'ı evet işte rasyonel bilgi insanı metafizik bilgiden insanı iyi bilgiden irfandan biraz uzaklaştırıyor. Akıl odaklı zeka efendim e, kaynaklı bilgi insanın o kalp duyargalarını körleştirebiliyor. İrfan kanallarını tıkayabiliyor devamlı her şeyi böyle rasyonalize etme, akıl diline uyarlama, o mantık önermelerinin testinden geçirerek onaylama gibi bir zaafa insan o kısır döngüye düştüğünde iman rezervleri insanın şey oluyor, artıyor yani imana dair, imana karşı rezervleri çoğalmaya başlıyor. Daha az iman ediyor. Daha az teslimiyetçi oluyor. Daha fazla kuşku üreten bir mekanizma oluşuyor adamda Allah saklasın. Bu işte o akıl ve kalp arasındaki dengeyi sağlayamamak. Akıldan da özellikle rasyonel akıl, bilimci akıl, pozitivist akıl, ispatçı akıl, deney ve gözlemci akıl. Handikapı var. Hocam bir hocam bir rüyadan bahsediyor ve şöyle anlatıyor. Rüyada Allah Celle Celaluhu ete büründüm filanca diye göründüm demiş diyor bu ne açıklayanlar da rüya bilinçaltı ya yansımasıdır çok düşünmüştür olabilir diyorlar bu duruma yönelik bir izahatta bulunur musunuz yok yanlış bir şey bu Allah hiçbir zaman ete bürünmez bir insan suretinde o peygamber bile olsa görünmez haşa biz böyle bir şeye karşıyız bu doğru bir şey değil rüyada da görünse doğru değil Her rüya doğru olacak diye bir şey yok. Dediği gibi hadis nefs olabilir. insanın kendi içinden konuşması olabilir. Şuur altı efendim yansıması olabilir. Sorular gelmeye devam ediyor canım. Size bırakıyorum ben siz. <gülüyor> Sufiyim dediniz açıklayabilir misiniz? Bu özel bir soru. Meleklerin isimlerini insanlara <gülüyor> takabilir miyiz? Mikail Cebrail. Evet. Evet. Yani meleklerin isimlerini insanlara takabiliriz. Bir problem Peygamber ismini insanlara takıyoruz. Melekleri niye takmayalım yani? Hocam, Muhammed ben, diyoruz. De, bak, Azrail. Bakarım ben ya. Ben okuduğumu hatırlıyorum. Melekul Mevut. Azrail geçmiyor mu diyorsunuz? Kur'an'da öyle ölüm meleği diye geçiyor. Hala burada ya. Hadis de var Ayın şey diye... harfiyle aradım değil mi? Evet. Yani melek ismi isim olarak verilebilir. yok ya yani yok ben zannetmiyorum buradan böyle bir şey çıkmaz yani o adam Mikail diyen ama kimse Mikail'i artık melek olarak görmüyor ki yani erkektir dolayısıyla melekler erkek midir falan uzak bir ihtimal o Osmanlı bayrağı üzerinde 3 hilalın anlamı nedir hilal Allah lafzının isminin sembolik yazımı olduğu düşünüyorum evet böyle bir şey var hilal Allah lafzı bir sembolizm var orada O teslis falan değil tabii ki. Ama ona uzmandan sormak lazım. Mustafa Armağan'a sorun, Kadir Mısır oğluna sorun. Ben bilmiyorum ben. sistemde tarikat var mıdır? Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır deniliyor. Günümüzde bilindik cemaatler var. Hepsi de ben daha iyiyim diyor. Bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Genelde hep aynı karakterde sorular arkadaşlar. Sufiyim şey deyince sorular patladı. Ha. Evet. Yani ben Sufiyim dendiğinde bir sufi gibi düşünür. Yorumlarımı bir sufi gibi yaparım iddiasında değilim. Sufi gibi hissederim. Sufi gibi e, hissetmeye çalışırım. Duygularım, irfanım sufice e, bunu e, kavramaya çalışırım ama yani elimden geldiği kadar kendimizi tezkiye etmeyelim. Usul, kelam akide sistematiği üzerine Aklımı işletmeye çalışırım. Buradaki kanaatlerin vesaire çoğu zaman da sufi kardeşlere biraz giran geliyor. Biraz böyle sızlanıyorlar, kızıyorlar. Evet. Melekleri kanatlı olarak tasvir edebilir miyiz? Kur'an'da geçiyor zaten. 2-3-4 kanatlıdırlar diye. Dolayısıyla tasvirin o boyutu yanlış değil. Ama tasvir yanlış. Yani bir tasvir olması, suret biliyorsunuz bizde. Zaten yasaklanan bir şey. İbrahim ve Lut aynı devirde mi peygamberlik almıştı? Evet aynı devirde. Peygamberleri Resulü hatta İbrahim Lut Lut Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in yanında yetişmiştir. Peygamberi Resulü ve Nebi ayırdığımızda Resulü sayısını biliyor muyuz? 313 şeklinde rivayetlerde geçiyor ama Allah emanet biz yine rakam vermeyelim arkadaşlar. Taftasani öyle diyor. Rakam verirsek başkaca vardır onları dışarıda tutmuş oluruz. Allah bilir sayıların diyelim. Hocam sufi nedir? Sufi tasavvuf mesleğine intisab eden kişi demektir. Tasavvufi ekoller, tasavvufi kaynaklar, tasavvufi kavramlar. Bunlar üzerinden bir algı efendim oluşturan ya da oluşmuş bir algıya kendini yakın hisseden ve bu kavramları kullanan oradan kendi kalp ve gönül efendim penceresinden böyle bir şeyleri hissetmeye çalışan insan demektir. Meleklerin isimleri Münker, Nekir hadislerde geçiyor. geçiyor Münker, Nekir geçiyor. Mavi gözlü, siyah efendim. Münker ve Nekir diye de geçiyor, evet. Evet, biz arıyorduk. Evet, bu sorular niye bu kadar çok arkadaşlar ya? Uh, uzun da. Biz Müslümanların İslam ve iman hayatımızda teslimiyet aşamasından imanın kalplere mutlak olarak yerleşmesini ifade eden mümin olma yolunda iman esaslarını kural olarak ve metin olarak kabul edip inandığımız halde hem zamanımızın hem de yakın çevremizin etkileşimiyle sembolik olarak yanlış ya da hatalı düşünce ve fikirlerimizin hatta davranışlarımızın da olması farkında olmasak da iman inancımıza nasıl bir etki eder ya da bir zarar verir? Soruyu gelen sordum. ve Tüm iman esaslarını göz önünde bulundurarak ediyorum Örneğin melekle de iman ya da Allah'a iman hususunda derinleştiğimizde aslında yanlış hatalı, kural dışı o kadar çok konu var ki bu konuda Ee, bu konuları gündeme getirmek gerekiyor. Sizin görüşünüz. Doğru. Yani iman ettik diyoruz. O kavramı bir şekilde beynimizi okutuyoruz ama reflekslerimize yansımıyor. Bu, bu meseleler müzakere edilecek. Birbirimizi ikaz edeceğiz. Nasihat edeceğiz. Ondan sonra Kur'an, sünnet okumaları, itikat, kelam okumaları bunları yoğunlaştıracağız. Ve Kendimizi hep ayna tutacağız. Okuduklarımızla kendimizi ayna tutmamız lazım. Bizim problemimiz okuduklarımızı başkalarına ayna olarak tutuyoruz. Okuduklarımız üzerinden başkalarını yargılıyoruz. Hep okuduklarımızı başkaları üzerinden değerlendiriyoruz. kendimize ayna tutmuyoruz oradan yani. Ya da biri bize ayna tuttuğu zaman hemen sen bana ne demek istiyorsun ya refleksiyle onu dile dökmesek bile refleksiyle hemen savunmaya geçiyoruz. Bende öyle bir şey yok falan şeklinde. Doğru. Bu müzakereyle, dua ile... Ondan sonra birbirimize güzel yapıcı nasihat ve ikazlarla bir de ortak bilgi kaynaklarımıza yaklaşarak çok spesifik bilgi kaynakları çok spesifik uç marjinal isimler üzerinden değil bir kitap okursun çok marjinal bir isim onun oradaki düşünceleri üzerinden kalkıp mesela bir ayna tutmaya çalışırsın insanlara kendine falan hayır ortak bilgi kaynakları maşeri vicranda İslami muhakemede kabul görmüş olması gerekiyor. Adam şimdi, Yani Ahmet Hulusi'nin kitapları üzerinden böyle bir şey yaptığını düşünmesin. Doğru bir şey değil. Marjinal bir isim. Bilgi kaynağı, usulü, metodolojisi falan son derece karmaşık. diyor ki yani Kur'an ve sünneti Arap dilinin taarrufu esasında anlamak durumundayız. Araplar bu kelimeyi genelde ne manada kullandı, bundan ne anladı özellikle Allah Resulü döneminde bu bizim için delaleti belirleyen ölçü budur. Yani Kur'an ve sünnet birer delildir ama delalet de önemlidir. Yani işaret dili, sembolizmi önemli burada. O sembolizm e, Arap dilinin o günkü taarrufu esasında efendim belirleniyor, çerçeveleniyor. E, Kur'an Sünnet okumalarını işte, Arap dilinin taarrufunu, kalıplarını, delalet örgüsünü çiğneyecek, yarıp çıkıp efendim aşacak biçimde okumak yanlış. Ee, bu da işte ortak kaynak, ortak algı, ortak muhakeme için bir kriter. Doğru. Evlerde yaptığımız Sufe meclislerinde şöyle bir soruyla karşılaştım. Öğrenme yazısının son sünnetlerinin dört rekat kılınmasının... E Öğlen Veyasının son sünnetinin 4 rekat kılınmasının çok sevabı olduğunu söyledi. İki rekat yerine dört rekat kılınabilirmiş. Sünnetler belli değil midir? Kaynaklarımızda iki rekat geçiyor. Doğruluk payı var mı? Bazı rivayetlerde dört rekat de var. Hem yassı için hem öğle için. İki rekat de var, dört rekat de var. Sahih rivayetler var. Bu konuda Moğol tayin olsa gerek. Elmet metçerur rabih Faziletli ameller. Arapça geçmiş, Türkçesi yok. Bizim biraz yani fıkı kitaplarında iki diye geçmişler ama fazayil kitaplarına bakarsanız Hadis kitaplarını biraz daha etraflıca karıştırırsanız orada kim 4 nekat kılarsa diye mesela vardır. Evet mesela burada bir hadis var. وَاَشْهَدُوا لِلَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي عَزْرَائِيلُ diye mesela geçiyor. Peygamberimizin sözü olarak. وقوله ارسل ملك الموت كورس سندي لم تجد تسميته في حديث مرفوع و ورد عن وهب بن منبئ ان اسمه عزراي رواه ابو الشيخ في عظمه ذكروا سيوطي في حاشيه bunu diyorsunuz sindi'den nakil bu olabilir işte burada geçiyor merfu bir rivayet لقد حدثني قال شر بالله واشر لله لقد فقال شر بالله واشر لله لقد وقال شر بالله واشر لله لقد حدثني عزرائيل وقال الله تعالى قال مدمر bilmiyorum bakmak lazım şimdi öyle yabana atılacak bir isim değil şimdi hadisçi haşiyelere olan kütübü sitte üzerine sünenler üzerine Evet. Ee, bunun cevabı bu. Allah'ın her şey istiva etmesini nasıl anlamalıyız? Allah her şey istiva etmiştir arkadaşlar. Selefi imanlarımızın dediği gibi. Biz bunu okur geçeriz. Bunun okunması kıraatı tefsirdir arkadaşlar. Tamam Bunu bu şekilde kıraat ederiz. Ha, birileri kalkarsa Arap diline uygun biçimde yorumlarsa da ona da ses çıkarmayız. Ama budur, doğru budur, başka türlü olmaz. Efendim bundan bunu anlamak lazım şeklinde olursa onu da kabul etmeyiz. E, bu şekilde de anlaşılabilir. Allahu alem. İlla bunu kalkıp da teşbih teshime yormayın derse o doğrudur. Anlaşılabilir. Evet. İlmi Tabi her yerde değildir Allah, her yerdedir inancı o şeyin inancı, cehmiyyənin inancı Allah her yerdedir haşa zatı ile denmez, o Allah'a mekan isnadı olur. İlmen, ve huvə məəkum eynə mə kuntum, Allahu bi kulli şeyin muhit, ilmendir. Selef onu o, ilmen diye tevil etmiştir. Allah Azze ve Cəl arşa istiva etmiştir. Bu ifadeyi kullanıyor Selef. Bu kadar. Her yerde hazır ve nazır sözü işte her yerdedir gibi bir çağrışım yaptığı için doğru değil ama her yerde ilmen hazırdır. Her şey onun kontrolünde ve hakimiyetinde anlamında doğrudur ama yanlış anlaşılmaya ihtimalle olan bu gibi sözlerden sakınmak daha doğrudur. Evet mesela o fısıldaşmayla ilgili ayetlerde Siz neredeyseniz o sizinle beraberdir. Bunu anlamak konusunda bir araştırma bize düşüyor mu? Kafanızda bir şüphe yoksa bu konuyu hiç araştırmanıza gerek yok. Gerek yok. Selefiler maalesef yüzyıllardır milleti böyle şeylerle meşgul ediyor. Hala da bunlarla meşgul ediyor. Adam senin karşısına çıkıyor. Allah nerede? Bu soruyu soruyor sana. Tahlik ediyor. Ümmetin enerjisini boşa harcıyorlar. Çok yanlış bir şey. Gerek yok. İnsanların böyle bir problemi yok. Kimsenin kafasında öyle problem yok. Kimse Allah'a mekan isnat etmiyor. Bir problem olmadığı halde biz bunu gündeme attığımızda fitne yapıyoruz. Hem zaman zayiatı, enerji zayiatı, hem bölünüp parçalanıyoruz, hem oturuyoruz hala bu şey üzerine, konu üzerine kitaplar, tartışmalar, celseler karşılıklı sevgiyi kaybediyoruz. Birbirimize olan duygularımızı tahrip ediyoruz, örseliyoruz. Her yönden bakıyorsunuz zarar. O yüzden bunları selefilerin gündeme getirmesi çok büyük bir yanlış. Bizim de onları alet olmamız yanlış. Onlar böyle şeyleri konuştuklarında benim öyle bir gündemim yok ya. Benim kafamda şüphem yok. Abdestinden şüphem yok arkadaşım deyip bence konuyu kapatmak lazım. Dolayısıyla araştırmamıza Kafamda şüphem varsa o zaman araştırırız. Tevhid'in kanıltısı kanıltısı dahi İslamiyet'in aralarda kötü gösterilmesi öyle sizi bekletiyor ama açıkabilirsiniz arkadaşlar. Kötü gösterilmesi ile silinmeye çalışılmış ve sadece iyi insan olma ahlaki olarak düzen ve nizama yönelik bir mistik inanış hakim olan Asya ülkelerindeki insanlar Müslümanlıkla tanışıklık tanıştıkları zaman Allah'ın varlığını kabul edip noktada virgül, kulluk mükellefiyetlerini kabul etmesi çok zor geliyor. Maşallah yani. Zaten bir sorudan çok katkıya benziyor. Hangi arkadaşımızsa? Bir en son diyor ki ne dersiniz? <gülüyor> Burada öyle bilmiyorum da. Genelde soru öyle oluyor yani. Kulluk mükellefiyetlerini kabul etmesi çok zor geliyor. Ahiret inancı Peygamber Efendimiz'e ittiba noktasında İslamiyet'e intisap etmede en büyük engel ubudiyet kısmı oluyor. Böyle arkadaşlarımızın izlenmesi, arkadaşlarımız için izlenmesi gereken metot ne olmalı? Ülkesine ve ailesinin önünde İslamiyet inancı efendim, kazanmak ve ailesini anlatmak üstünde korkuları nasıl giderilmeli? En çok zorlandığım sorular. Genel sorun sorular yani. Böyle. Özel konuşmak lazım. Kafamı toparlamam lazım. Belki benim bu konuda bir tecrübem yok. Belki bir okumam yok. Bilmiyorum. Yani aklıma birçok zaman böyle bir soru geldiğinde hiçbir şey gelmiyor. E, ayıp olur kardeşim bir şey söylemesek de olmaz. Babından konuşmaya çalış. Sonra diyorum ki ya, niye gerek var kardeşim yani. Bilmiyorum arkadaş. Belki oturdum mu karşılıklı sohbet içerisinde bir şeyler söylerim. Sen bir şey söylersin o müzakereyle söz sözü açar. Belki benim dağarcığımda da bir şeyler varsa ortaya çıkar. Ama e, böyle bir gündemin benim doğrusu çok fazla yok. Çünkü böyle yurt dışında falan böyle gurbetten gelmiş bir insan, gurbete çıkmışım ama gurbetten gelmediğim için aileme ne taşırım falan, arkadaşlarım, çevrem onlar ne taşıdı, bölgelerine gittiklerinde neyle karşılaştılar falan. Ama İmam-ı Azam'ın vasiyeti var. Halide Semtiye talebelerinden. Çok çok hikmetli bir vasiyetnamedir. Türkçesi de var, onu internetten bulun. İmam-ı Azam'ın vasiyeti Halit yazın mesela yanına. Onu mutlaka okuyun, 4-5 sayfa bir şeydir. Türkçe mutlaka okumanız lazım. Yani okuyup memleketine tahsil görmüş, gide, gidecek adam, imam olmuş, müftü olmuş, vaiz olmuş. Mutlaka okuması lazım. Adam, kadın neyse. O orada ne yapmak lazım? Memleketine ne taşımalı? Orada cemaatler var, gruplar var, dengeler var vesaire Nasıl davranmalı? Çok hikmetli, güzel tavsiyeleri var. Burada bitti herhalde. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alemin.